Bosch, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, kışın ortasında size üç kuraklık haberimiz var. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Mekke Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle haritadan silme tehlikesiyle karşı karşıya. 27 yıldır Tema Vakfı'nın temsilciliğini yapan Musa Ceyhan, eğer Mekke Gölü'nün eski canlılığına kavuşmasını istiyorsak suların muhakkak Eski seviyesine gelmesi gerekiyor. Konya kapalı havzada yüz binlerce su kuyusu var. Sular çekildikçe de haliyle burası da kurudu dedi. Mekke Gölü'nde daha önce 12 metre derinliğinde su varken 2000'li yılların başından beri gerek kuraklık gerekse bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin azalması sonucu kurmuş durumda. Musa Ceyhan, Mekke Gölü yeraltı suları çekilmeden önce masmavi bir gölümüzdü. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerinde uğrak yeriydi. Ancak Mekke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu. Burada yeraltı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor. Eğer Mekke Gölü'nün eski canlılığına kavuşmasını istiyorsak suların muhakkak eski seviyesine gelmesi lazım. Konya kapalı havzada yüz binlerce su kuyusu var. Sular çekildikçe de haliyle burası kurudu dedi. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de kuraklık var. Çaylarbaşı mevkiinde eskiden Siverek Şanlıurfa Karayolu'nun geçtiği GAP projesi kapsamında sular altında kalan yerde 300 metre uzunluğundaki Koçak Köprüsü gün yüzüne çıktı. Yurttaşların yoğun ziyaret ettiği köprü balıkçıların da uğrak yeri haline geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, Vatandaşlarımızdan ricam suyu tasarruflu kullanmaları ve tarımsal sulamada yapılan bilinçsiz sulamanın sonuçlarını görüyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın bilinçli sulama konusunda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor dedi. Son kuraklık ve iklim değişikliği haberinde geçtiğimiz günlerde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yalmanlı mahallesi mevkiinde suyu çekilen Seyhan Nehri kıyısında 3000'e bine yakın kovanda 10 binlerce arı öldü. Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdem Ütük arı ölümlerinin çok nedenli bir olay olduğunu söyledi. Arıların kış salkımı yapması gerekiyordu ama kış salkımına giremediler. İşçi arılar hala çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla arılar çalıştığından kovan içinde kraliçe arı da yumurtlamaya devam ediyor. Yani yavru gözeleri devam ediyor. Bu olmaması gereken bir olguydu. İşçi arılar da yavruları beslemek için bal gözleri yerine yavruya yönelmiş durumdalar. Bu da bir stres kaynağı. Birkaç gün de soğuklar başladığında kış salkımı oluşturacak ama kovanda yeterli bol bal ve polen stoku bulunmadığı için kışı rahat şekilde atlatamayacaklar. Önümüzdeki bahar aylarında yeniden koloni kayıplarının görülme ihtimali var diye konuştu ÜTÜK. Özellikle son dönemde ekolojik yapıların değişmesi, küresel iklim değişikliği, sıcaklığın artması, kuraklık, arı hastalıkları ve zararları, gübre, pestisit ve arıcılar tarafından bazı antibiyotiklerin yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı, koloni yönetiminin tam olarak bilinmemesi, yoğun bal sağımı yapılması, beslenme hataları, uygun ırk kullanılmaması ya da akrabalı yetiştirmenin çok yoğun yapılması gibi birçok olgu arı ölümlerinin nedenleri arasında dedi. Yeşil Gazete'nin geçen ay gündeme getirdiği Bergama köylerindeki çam ağaçlarının kesilmesi haberini CHP İzmir Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi Mahir Polat meclis gündemine taşıdı. Polat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli tarafından yanıtlanmak üzere bir soru önergesi verdi. Çam ağaçlarının kesilmesinin yeni taş ve mermer ocakları için hazırlık olup olmadığını sordu. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren CHP'li Polat, Köylerimizin etrafında bulunan taş ocağı işletmeleri var. Köylülerimiz 5 yıldır bu taş ocaklarına karşı mücadele ediyorlar. Son an ocağının kapasite arttırımı yapacağı iddiası da var. Kesilen ağaçlar yeni taş ocağı ya da mermer ocağı için bir hazırlık mı? Bunu zaman bize gösterecek. Çünkü gençleştirme çalışmaları adı altında yapılıyor bir kesimler. Zaten Bergama'nın doğası sermayeye terk edildi ve köylülerin ekonomik ve sosyal yaşantıları da bu süreçten Olumsuz etkilendi dedi. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi gezegenimizin durumu hakkında yeni veriler yayınladı. Küresel olarak 2020'den bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl. Bu son 6 yılı rekor kıran en sıcak 6 yıl yapıyor. Avrupa 1981-2010 referans döneminin 1,6 santigrat üzerinde kaydedilen en sıcak yılını gördü. 1981-2010 ortalamasının en büyük yıllık sıcaklık sapması Kuzey Kutbu ve Kuzey Sibirya üzerinde yoğunlaşarak ortalamanın 6 santigrat üzerine çıktı. Karbondioksit 2020'de 2,3 artı eksi 0,4 ppm artarak bir önceki yılın büyüme oranının biraz altında da olsa artmaya devam etti. Karbondioksit küresel sütun ortalamalı maksimum değeri tehlikede Derecede yüksek olan 413 ppm'e ulaştı ki bizim güvende olmamız için 350 ppm'in altında kalmamız gerekiyor. Evet bu gidişle bu yüzyılın ortasına kadar 3 santigrat derece ve üstte artış görülebilir. Bu da tam anlamıyla bir felaket hatta medeniyetin çökmesi anlamına gelecek. Onun için bir an önce artık bu kuraklığa, iklim değişikliğine karşı topyekün bir seferberlik başlatılarak harekete geçilmesi gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için artık bir seferberlik ilan ettiğimiz bir gün diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan İsmail Uygar Özesi ismi.